Açık, Açık Dergi Evet canlı yayındayız devam ediyoruz saat 18.58 oldu Taksim tren işinin 17. gününde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 herhangi bir şeyin yapılmasını düşünmek bana zor geliyor. Hı hı. Kent müzesi ayrıca çok da yanlış olur. Çünkü bugün kent müzeleri sadece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 Yapıldı Ama mı şimdiye ben, kadar? Ah, bu işte <gülüyor> yüreğimde bir <gülüyor> yaradır. E, vallahi çok çalışma yapıldı. E, <gülüyor> ben İstanbul Kent Müzesi sayesinde müzeci oldum. E, ben müzeci değildim. E, ben iktisatçıyım, sonra siyaset ilimcüyüm. Ama çok sonra e, tarih aklında <gülüyor> e, yaklaşık e, 95-96 yılından e, bu yana... Kent Müzesi, İstanbul Kent Müzesi üzerine e, çalışa çalışa sonunda ben bu işi sistematik öğreneyim deyip e, bir e, müze bilim e, yüksek lisansı yaptım. E, dediğim gibi İstanbul Müzesi sayesinde oldu. 96'da Habitat e, Konferansı Türkiye'de yapıldığında Tarif Vakfı'nın hazırladığı e, iki sergiden bir tanesinin adı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 yani bu şeyde süreçte oraya buraya saldırırken iki ayrı bakanla ve her ikisinde de aynı belediye başkanıyla yani Erkan Mumcu ve Atilla Koç döneminde.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 Tabii bu, bu, bu karar da e, yine ortak akıllı alınmış bir karar olmadı. E, Topkapı Sarayı e, buna muhaliftir ama pek e, laf edemezler. Çünkü hem Topkapı Sarayı Müzesi hem Arkeoloji Müzesi e, bunlar devlet müzeleri e, ve bu tür kararlar tepeden alınıyor. Evet.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 Şöyle e, Kültür AŞ e, belediyenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür AŞ e, şirketi bunu yapıyor e, çok iyi biliyorum yakından çünkü ben alet de oldum buna.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 ...yer olarak düşünülebiliyor. Evet. Hiç birikim... ...birikimi olan... ...daha önce bu konuda çalışmış... ...mesela Tarih Vakfı gibi... ...Tarih Vakfı'nın yaptığı iş sadece müze konuşmak olmadı ki... ...yani on yıl boyunca... ...İstanbul Dergisi çıktı... ...İstanbul Ansiklopedisi yapıldı... Evet. dünya kadar tamam. kent müzeciliği üzerine sempozyum konferans yapıldı ve kitaplaştırıldı. Evet, çok var. Yani toplumsal tarihte bütün bunlar anlatılıyor. <gülüyor> evet. Yani bütün bunlar göz ardı edilebildi. Peki yani o ama toplantlarının nasıl bir şey olduğu zaman işte işleri... ee, bir raporu yayınlandı. Hı -hı. O kadar. O kadar. Rapor o, o rapor da yani bir linkle ulaşıyorsunuz ee, bize ayrıca yani ne bir CD olarak e, ne e, ne bileyim. E, e, e, basılı e, kağıt olarak gönderilmedi. Evet. Dolayısıyla yani e, her derde deva e, bir e, İstanbul Müzesi. İşte orada e, 1453'i canlandırmak için düşünülüyordu büyük ihtimalle. <gülüyor> e, burada e, AVM'yi maskelemek için e, evet. düşünüyor. E, i̇şler uzar başka şeyler çıkarsa başka amaçlarla yine e, şey e, Kent Müzesi e, imdada e, <gülüyor> yetişebilir. E, evet adı evet, müzesi olacak evet, böylece.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 iki geldiniz. Ben mesajlarımı verebildim sanıyorum. Evet, Sağ olun. Teşekkür bugünden ederim. Bugünden itibaren başlasın dediniz. Taksim evet. Gezi Parkı'ndan başlasın evet. dediniz. Kent evet. müzesi. O gerçekten Ama önemli. yer olarak değil. Yer olarak e, değil. E, konu değil. olarak. Konu evet. olarak. Evet. Yeni evet. kent müzesi başlayacaksa bundan sonra kurulacak. Evet. Ortak Yarın geleceğimizi sonra. konu etmeli belki evet. Evet, Çünkü çok acıklı yani bu bellekle yani oradaki bu toplumsal hafıza Hı -hı. E, artı yani bir replika e, evet, evet. E, içine e, kendi içinde asla replika bulundurmayan ilke olarak. Yani sadece otantik e, koleksiyonlarla var olan bir müze alınacak bir replika binanın içine koyulacak. yani olacak. Oksimoron bir durum <gülüyor> olabilir yani ortada. <gülüyor> evet. Peki Soğay çok teşekkür ederiz kasatınız için. Açık, Açık Dergi.